Elhamdülillah ve ssalatu ve selamü ala Rasulillah. Bir soru eee da geldi. İstihare ile ilgili, istihare namazı ile ilgili. Eee maalesef bu soru bugün de bazı gruplarda, bazı cemaatlerde yayılmıştır. O da nedir diyor ki, hocam sen dediğin gibi istihare yoktur. Ama bize böyle öğrenilmedi. Bize öğrenilen istihare namazında özel sureler var okursuz. Mesela Leyl-i Şura'sını 7 sefer, Şems Suresi'ni 7 sefer, Tin Suresi'ni 7 sefer ondan sonra uyuruz. Ondan sonra gece özel bir rüya görürüz. Özel saatte eee yende işte bir eee bir yende bir şahıs bizim için istihare yapar. Salih bir insan bizim için istihare yapar. Bizim istiharamız çünkü biz salih olmadığımız için Allah Teala bize görünmez, hüküm vermez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 Surayla ilgili hiçbir delil yoktur Resulullah'tan gelmemiş. Ama bazı mezheb imamları kafirunla İhlas surasını demiş okuyun. Çünkü bunda übudiyet var. İhlas da Allah-u Teala'yı ne yapıyorsun? Tekliyorsun. Bir kısmı da içi denir ayet vermiş İsra surasından. O da neyle ilgilidir? Allah'a teslimiyetle ilgilidir. Onun haricinde Ley surasının, Şems surasının, Tin surasını 7 sefer oku öyle bir şey yoktur. Ondan dolayı bu türlü istihareler nedir? Bid'attir alimler diyorlar. La yecuzu mutlaqan. İtlaq mutlak caiz değil. Çünkü bu şeriat-ı alimler diyorlar istidraktır. İstidrak nedir? Yani eklemedir. Neye ekliyorsun şeriat'a? Yani sen Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi la yantuku anil heva Ha, havasından bir, bir bir bir şey söylemezdir in hu ve illa vahyun yuhâ vahiyle söylerdir sen onu diyersin Muhammed eksik yapmış sallallahu aleyhi ve sellem benimki daha doğrudur ekliyorsun daha mükemmelli buldum diyorsun haşa kafam bunu akli selim insan hiçbir şey söylemez ondan dolayı bu türlü bu türlü eee şeyler nedir bid'attir bu sureleri tekrar etmek 7 sefer bir de 7 gün var 7 gün istihareye yatıyor. Hatta bir şey açılsın. Bunların hiçbir aslı yoktur. Biz derste dedik istihareye birinci vehleden, birinci hemen bir mesele geldi istihare yapacaksın, o daha bereketlidir soradan yapmaktan. Ondan dolayı istiharede 7 7 sefer tekrar yapmak Resulullah'ın sünnetinden değil. Hiç böyle bir şey sünnet yoktur. Bu Resulullah'a nedir? Sanki haşe ve kefe Resulullah'ın sözüne söz eklemektir. Fiiline fiil eklemektir. Bir de nedir? İstiharede rüya görmek şert değil. Bak biz derse rüyayı hiç bahsetmedik. Neden? Çünkü şert değil. Asıl olan kalbin inşirah edir. Kalbin açılmasıdır bir terefe. Bir kalbin ben buna ferah oldu bu, bu meseleye teref. Demek ki Allah izin verdi ona.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 işinin düz gelmesini bu Allah'ın elinde olduğu için işinin düz gelmesi Allah'tandır ruha şeytan da girebilir içina. Bir de diyor ki salih insanlar uyusun benim için. Öyle bir şey itlaakan yoktur. 4 mezhep kitabına da bak. Bütün hadis şerhlerine de bak. Hiç kimse bunu aklı selim bir alim zikretmemiş. Bir dene bir dene için istihareye yatar. Öyle bir şey kesinlikle yoktur. Her çeşit kendi nefsi için istihare eder. Başkası için istihare etmek bu Resulullah'ın sünnetinde yoktur. Öyle hadiste de öyle gelmiyor. Dur chi ile hemme bi ahadikum. Dur eğer bir tane siz, bir bir müşkülünüz oldu, bir işiniz oldu, istiyorsunuz Allah'a danışmak. Demiyor bir denene bir denene için uyusun. Bir de fiilinle Resulullah ne bunu yapmış, kimse hiç istihareye yatmış, ne ashab yapmış, ne dörd imam yapmış, ne böyük alimler. Ondan dolayı bu türlü meseleler nedir?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 İstihare senle kuldan Allah'ın arasındadır. İmkanı yoktur bunun arasına başkaları girsin. O senle ubu biz dediği istiharetin bir ehemmiyeti nedir? Ubudiyeti tortaya çıkartmaktır. E sen ne yaptın burada ubudiyeti başkasına verdin? Sen Allah'tan ilişkin yoktur. Sen git benim yerime Allah'tan dua et benim için. Nasıl bir kulluktur bu? Bunu diyen ben cennetmiyorum. Bir dene akıl selim ise, ilmi var ise, ilmi koksunulmuşsa bir dene bir dene için istihareye yatar.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 İz cemiç istihare yapsa ben buradan iddia ediyorum cinci hocalar gibolurlar. Çünkü cinci hocaların kim yardımcılar olur? Şeytan. Gelir ona gösterir yol. Bu istihareye de yapanlar ister olabilir adam salih'tir ama o onu şeytan ele geçirir. Detaylı yollarda haber olmaz. Şeytanın bir vesilesi olur ama kendinden haberi olmamak olmadan olmamak şartıyla. Çünkü desesen şeytanın vesilesi ol o olmaz salih insandır ama ...dataylı yollardan o olmuştur. Ondan dolayı kimse kimse için istiharaya yatmak caiz değil. Rüya görmek şart değil arkadaşlar. Rüya görmek şart değil. İstihara kuldan Allah'ın orasındadır. Allah'a hakkıyla tevekküldür. Kulluğu ön plana çıkartmaktır. Ondan dolayı bu türlü meselelerde insan sadece Allah-u Teala'ya döner. Hiç kimse kimse için istihara yapmaz. Çünkü bu istihare başkası için yapmak aynen ne gibidir? Dedikçi kahinler gibidir. Cahine gitmek nasıl haramdır? Cahine gitmek haramdır. Cahine inansan kılh sana nedir? Eee nedir? Eee Muhammed'in indirdiği üzerine nedir? Diyor ki sen onu çifretmişsin. Yani İslam dinini, Muhammed'in risalesini inkar etmiş gibi olursun. Cahine gitsen, Allah kurusun, cahine gitsen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 Bunu ortaya çıkartmak için kul kendisiyle Allah arasında olur bu. Riya'dan, şüm'atten her şeyden uzak olur. Bir de bir ameli Resullah yapmamışsa o amel nedir? Merdüttür, tertç olunur. Resullah diyor, biz benim emrim bir amelde olmasa fa huwa raddun. Resullah yapmamış, kim şeytan yatmamış, ashab yapmamış, tabiîn yapmamış, dört imam yapmamış. Dört imamın kitaplarında yoktur bu. Nereden getirdiniz bunu? Şeytan vasıtasıyla. Onun için şeytan bizi bütün yollarla ne yapacaktır? Cehenneme götürmeyi istiyor. Ama Allah-u Teala bize doğru yolu gösteriyor, elçi gösteriyor, rahmet yolunu gösteriyor, cennete, cennetin yolunu gösteriyor, bizi cennette istiyor Rabbil Alemin. Onun için aldanmayalım sakın, bu türlü meselelerden Allah kurusun şirke düşebiliriz. Allah daha iyisini bilir ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.